Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bankada duran paradan gelen faizin kullanılacağı yerler var mıdır? Kendimiz kullanmak istemiyoruz. Bunu ne yapabiliriz diye sormuş. Şimdi, bankada her nasılsa diyelim ona biz. Duran paramız. Tabii bu bir İslam ülkesindeki bankada durması var. Bir de gayrimüslim ülkesi ülkede, Almanya'da, Fransa'da ki bir bankada durması var. Şimdi bunları birbirinden ayırmak şu açıdan gerekiyor. Ebu Hanife İmam Muhammed'e göre gayrimüslim ülkede bir Müslümanın ticari faaliyetlerden lehine meydana gelecek bir hak varsa, bir alacak, onu orada bırakmaz alır demiş iki imam dolayısıyla her nasılsa bankaya o ülkelerde muhafaza işini falan parasını yatıran bir Müslüman 100 bin euro diyelim yatırmış 2-3 yıl orada kalmış 115 bin euro olmuş mesela 15 bin euro faiz birikmiş 3 yıl sonra şimdi onu orada bırakmaz alır diyor iki imam Hanefi mezhebinden yalnız 4-5 tane şart tabi belirlemiş İmam, hırsızlık yoluyla olmayacak gasp olmayacak e, silah zoruyla olmayacak yalan ve hile girmeyecek oranın kanunlara uygun olacak bir de gayrimüslim rızası bulunacak bu şartla bu 5 şart yerine gelince gayrimüslim ülkede bir müslümanın alabileceği bir hak söz konusuysa bu faiz çeşne de girse kumar çeşne de girse e, domuz eti veya şarap satışından da kaynaklansa bu alacak alınır demiş iki imam Buna yalnız biz şunu ilave ettik. Dedik yine de e, bunlar caiz görülmekle birlikte bir Müslüman e, tabii ki bir e, efendim meyhane açayım, içki fabrikası kurayım diye, demez, diyemez, de, dememeli. Bir kumarhane işleteyim dememeli. Madem kumar geliri caiz görülüyor bunu böyle algılayamaz. Ancak uç noktalarda karşı karşıya kalırsa bu gibi İslam ülkesine caiz olmayan bir şeyle karşı karşıya kalırsa onu alır mı alamaz mı? Konu onunla ilgili olması lazım. Mesela şöyle diyelim sizin bir gayrimüslimde Fransa'da alacağınız var. 100 bin frank alacağınız var diyelim alamıyorsunuz. İcra'ya gittiniz mahkeme yoluyla gittiniz deposunda hali şaraplar var mesela. El koydunuz oraya göre kıymetli tabi Hristiyanlara göre kıymetli mal. Kısaca yüz bin frank tutarındaki halis şarapları icra ile sattırdınız. Ve yüz bin frank aldınız şarapların parasından. İşte bu caiz oluyor iki imama göre. Fakat bunu biz kendimiz efendim şarap alalım, bunu satalım gayrimüslimlere veya Müslümanlara neyse. Ticaretini yapalım o ülkede kazanç sağlayalım, sağlayalım dememeliyiz diyoruz. Bunu yapamayız, yapmamalıyız. Domuz çiftliği kuramayız mesela. Meyhane işletemeyiz, kumarhane işletemeyiz. işletmemeliyiz. Ama uç noktalarda her nasılsa bir oradaki bir piyango bileti almışız kadar bir para çıkmış mesela o ülkeye mahsus. Her nasılsa çıkmış. Orada bırak, bırakılmaz al, alınır diye iki imamdan böyle bir e, Müslüman'ın lehine bir fetvanın ya da iştihadın yapıldığını görüyoruz bunu yaparken de e, Peygamberimiz Svetelim bazı hadislerin uygulamalarına da, uygulamaları da dayanmış Bu iki imam İmam azam özellikle mesela mesela riba benilmistir ve ben harbi fidal harbi de bir hadis şerif var Müslümanla harbi arasında yani gayrimüslim ülke vatandaşı arasında riba riba hükmünde değildir riba riba sayılmaz gibi bir hadis şerif geliyor bir de Allah Resulünün malum ve veda hacına kadar hep ribanın e, Müslümanlarla diğerleri arasında uygulandığı yerler var. Mesela Abbas bin Abdülmuttalib'in peygamberimiz amcasının son veda hacına kadar hala faizde duran parası varmış. şeylerde. E, gayrimüslim e, kişilerin nezdinde. Allah Resulü isim vermek suretiyle e, amca Abbas'ın ribasını ilga ederek uygulamaya başlıyorum demiş mesela yani o isimler isimler vermiş peygamberimiz veda hutbesinde. Ondan sonra Peygamber Allah'ın Resulü 83 yaşı 83 gün yaşadı malum. Yani veda hacından sonra peygamberin 3 ay bile geçmeden vefat ettiler bildiğimiz gibi. En son e, yapılan hac sırasında bile hala riba faiz konusunda uygulama yapılan yerler vardı. Peygamberimiz onları da orada ifşa ederek, isim vererek yani onların faizini de ilga ediyorum, kaldırıyorum dedi. Bu da gösteriyor ki diyor İslam alimleri henüz İslam'a girmeyen yerlerle ilgili olan faiz konusu çok uzadı ve Allah Resulü vefatına yaklaşıncaya kadar devam etti. Bu örneklere de dayanarak gayrimüslimlikiler de bu gibi sıkıntıların Müslümanla ile gayrimüslimler arasında meydana gelebileceğini Hanefi mezhebi dikkate almış. İmim Azzam büyük tüccar olduğu için bu sıkıntıları yerinde görüyor ve müşahede edebiliyor. Kısaca bankada her nasılsa, İslam ülkesinde de olsa, e, muhafaza için, ihracat için herhangi bir e, teminat amacıyla bloke edilen para olabilir, bazı el konan falan neyse, bizim irademiz dışında bir faiz meydana geldiyse, her nasılsa, oradan parayı çekerken, hesap keserken diyelim, ne kadar faiz meydana gelmişse zaten onun enflasyonu kadar olan kısmı bizim hakkımız bir bakıma. Bir yıl kaldığını kabul, 100 bin lira var. Bir yıl kaldığını kabul edelim. 108-108 bin 500 lira. Paranın diğer kaybı var bir defa. Bunu alma hakkımız var. Fakat bakıyoruz 113 bin lira olmuş mesela. Dolayısıyla 4 veya 5 bin lira fazlalık var. Reel faiz dediğimiz kısım. Bir O bize caiz olmayan kısım. Onu da orada bırakmak yerine alıp bir fakire vermemizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Bankadan o faizi alıp İster tamamını bunu gerçek faiz kabul ederek bizim irademiz dışında yatırılmış kalmış para. Bazen şöyle de oluyor. Birden baba vefat ediyor. Baba biraz sorumsuz. Faizli bankalarda bir sürü gizli paraları kalıyor. evlatlarının bilmediği. Vefat edince bunlar ortaya çıkıyor. Bize çok telefonlar geliyor bununla alakalı. İşte 300-500 bin lira, 1 milyon lira bakıyorsunuz. Vefat eden babanın bankalardan parası çıkıyor. 3-5 yıldır kalmış oralarda mesela. Biriktirmiş, biriktirmiş. Oğulların haber yok. Saklamış oğullarından. Yani alır çekerler diye herhalde. Güvenemediği için muhtemelen. Oğulları bakıyorlar ki 1 milyon lira para var şeyde. Babaların hesabında. Hem de 3-4 yıldır kalmış orada. Bir sürü 40-50 bin lira faiz birikmiş mesela. Hocam ne yapalım bunu biz? ne yap Orada bırakmayın diyoruz biz. 4-5 yıla göre enflasyon hesabını yaptırıp %7-8 neyse o kısmı alma hakkınız da olabilir. Bunun üzerindeki reel faizi fakirlere tasadduk edin. Ondan sonra geri kalanını miras olarak dağıtın diyoruz mesela. İşte bunun gibi bunlar zaman zaman ihtiyaç olabiliyor. Her nasılsa ifadesini kullanmamız lazım. Bankada böyle bir para kaldıysa, faiz de tahakkuk ettiyse yapacak bir şey yok. Bunu orada bırakmak yerine alırız. Fakirlere dağıtırız. Başka bir kardeşimiz, hocam iş yeri sigortalamanın caizyeti mevzunda ne dersiniz diye sormuş. Şimdi iş yeri sigortalatma derken, tabii iş yerinin özellikle iş kazalarına karşı sigortalatma olabilir. Ondan sonra e, özellikle yangına karşı ya da depreme karşı sigortalatma oluyor bazı iş yerlerinde. E, Yangını açık olan ürünler üreten, depolarında bulunduran yerler için risk deşkil edebiliyoruz deprem e, riski olan yerler deprem sigara akra geliyor. Yani bunlar kısaca herhangi bir ani risk meydana gelirse çok önemli bir zarar e, bizim tarafından karşılanması çok zorluk meydana getiriyor bazen. Yani siz diyelim bir arabaya biniyorsunuz. E, değerli bir araba. 60 bin lira değerinde bir araba. Allah korusun çok önemli bir kaza yapılırsa karşımızdaki birinin ölümüne sebep verdiysek bazen çok büyük bir taz, çok büyük tazminatlar karşımıza çıkıyor. Hele bir de trafik hatası yaptıysak, kusur bizdeyse yani, bizim elimizdeki, avucumuzdaki bütün malımızı, altımızdaki oturduğumuz evimizi de götürecek bir zarar meydana geliyor. İşte 20-30 yıl çalışmışsınız taksitlerle falan araba almışsınız, ev almışsınız falan. Allah korusun, küçük bir dalgınlık sonucu anında frene basamama sonucu bir ölümüne sebep vermişiz. Arabanın hasarına yol açmışız. Kendi arabamızda hasara uğramış mesela. Ve sigortasız olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla bütün bu zarar bize raci oluyor. Arabamız gidiyor. Evimiz de gidiyor yerine göre. 20-30 yıl kazandığımız elimizden bir anda çıkıyor mesela. Fakir duruma düşüyoruz. Şimdi bu makul bir mesela. Şimdi bunun yerine modern, ileri ülkeler bunun telafisi için çözüm bulmuşlar. İslam erken bir dönemde bulmuş. Allah Resulü döneminde her nasılsa bir insanın elinden kaza çıkarsa birinin ölümüne sevet verirse diyet tazminatı var bildiğimiz gibi. Yük 400 bin lira yüklü bir para. İşte aynen verdiğimiz örnekteki gibi. Bizim arabamızı evimizi götürecek bir rakam. Ama suçu işleyen bunu ödeyemiyor çoğu zaman. Yok parası. Bu kadar parası söz konusu değil. Sıval sülalesi akrabası devreye giriyor mirası olabilecek akrabaları erkek akrabalar bunu 3 yılda taksite bölerek ödemeye çalışıyorlar onlar da fakirse konu daha da genişliyor bu sefer kabile mensubu ise kabile bütçesinden bu defa ödeme yoluna gidiliyor Hazreti Ömer zamanında divanlar teşkil edilmiş mesleklere göre oralardan ödeniyor mesela sigortanın ta kendisi fakat o zaman tabi ev sigortası yok ondan sonra e, araba yerine o gün deve at var tabi Deveyi ya da atı sigortaladınız. Ve kaza yapar diye. Ne, nasıl kaza yapacak yani? İki at çarpışmış. Ne, nasıl çarpışacak? İki deve çarpışmış, kaza yapmış. Yok böyle bir şey. Örnek yok yani. Nesini sigorta edeceksiniz? Mesela. Şimdi dolayısıyla bu gibi trafik kazaları söz konusu olmadığı için o gün bunlar ele alınmamış. Ondan sonra evi veya iş yerini sigorta ettirme diyelim Medine'de, Mekke'de. Neyiniz? Yani evler... ...derme çatma zaten. Üzeri toprak falan yani. Yangın olsa... ...bir iki üç günde tamir ediverirsiniz yani. Çadır gibi zaten. Üzeri bazılarının... E, ...sadece yağmur geçmesin diye... ...sazla bilmem neyle örtülmüş. Basit yapılar yani kısaca. siz iki üç günde tamir edebileceğiniz... E, ...riskler var. Bu da masrafı gerektirmiyor fazla. Sigortaya ihtiyaç yok yani kısaca. Yardımlaşma da olabiliyor zaten. Şimdi dolayısıyla riskli olan en fazla bir anda insanı zarara sokacak olan o günkü şartlarda bir ölüme sebebiyet var, yaralamaya sebebiyet var, başkalarını tazminat gerektiriyor. Bir de esir düşerse esiri kurtarmak, fidi-i denilen yüklü bir para gerekiyor. Bunu çoğu zaman şahıs kendi karşılayamıyor, çözüm üretiliyor hemen. Ya ailesi ödeyecek bunu topluca veya kabilesi ödeyecek veya divan denilen bağlı olduğu ee, o, tabii o havuza para ödüyorlar zamanı prim öder gibi yani ee, dolayısıyla o ödemeler sonucunda bir para birikiyor o havuzda özellikle kabile bütçesinde o bütçeden suç isteyenlerin tazminatı ödenmiş oluyor o devirde yani sigortanın başlangıcı e, akile e, dediğimiz sisteme dayanır ısım akrabanın birleşerek işlerinden birinin tazminatını ödemesi anlamına geliyor akre sistemi ve biraz daha genişletildiği zaman buna devlet bütçesi betülmal da dahil edilmiş bazen zekat hazinesinden bile ödenen e, diyet diyet var mesela e, tazminat var e, dolayısıyla sigorta kapsamı yavaş yavaş kamu eliyle de mal'den veya zekat fonundan betülmalı e zekat fonundan ödenen örnekler var peygamberimiz zamanında e, do, bu yollarla e, kolektif bir e, ödeme Organizesi yapılmış ve sigortanın temelleri atılmış bir yönüyle şimdi bunun güncellenmesi günümüze getirilmesi yoluyla e, sigorta sistemi tavır ve tekafır iki kelime kullanıyoruz biz karşılıklı yardımlaşma ve kefilleşme havuzu o havuza biz aslında geri almamak üzere bir bağışta bulunuyoruz arabamız 800 liraya kasko yaptırdık diyelim havuza bir bağışta bulunduk sigorta havuzuna prim ödedik Adı prim zaten. Bir yıl hiç kaza yapmadık. O parayı geri almıyoruz tabii ki. Yıl sonunda ya 800 lira yazık oldu demiyoruz. Ne diyoruz? Elhamdülillah bu yıl kazasız bilasız geçirdik. Malımıza canımıza zarar gelmedi diyoruz. Veya başka bir yıl çok önemli bir kaza meydana geliyor. Bize 30 bin lira ödeme yapılıyor. 800 lira vermiştik kasko için prim... bize dolayısıyla 29.200 lira fazla ödeme yapıldı verdiğimiz paranın dışında mesela şimdi başkaları bu havuza para yatıranlar sigorta yaptıranlar ya bu kadar da olmaz 800 lira para verdi 29.200 lira fazla para çekti sigorta havuzundan haram ediyoruz demiyor böyle bir anlayış yok yani bunu sigorta şirketi de söylemiyor. Yani bu kadar da olmaz. Çünkü zamanında arabanızı kasko yaparken ben bu aracın değeri, kasko değeri 40 bin liradır. 40 bin liraya kadar ödeme yapabilirim de imza vermiş size. Taahhütte bulunmuş yani. Yani sizin 800 liranızın yardımlaşmanın gereği olarak ben 40 bin liraya kadar yapacağın zararları ödemeyi taahhüt ediyorum diye imza vermiş. Sigorta anlaşması, kasko anlaşması yapılırken bunların imzalanmış ve size bu ödemeyi yapıyor ve gözü de kalmıyor şirketin asper kadar kaza olmuş bunu elbette biz katlanacağız diye düşünüyor yani böyle bir sistem e, meydana getirmiş, havuzun işletilmesi de diyoruz biz meşru yerlerde olursa faize falan bulaşmadan ticaret alanlarında meşru alanlarda kullanılırsa havuzdaki sigorta primleri e, yardımlaşma havuzu olarak bunun devamı aslında mümkün ve caiz görünüyor ve yardımlaşma olarak bunu değerlendirme gerekiyor. 800 lirayı verdik. O havuza biz yardımda bulunduk. Bunu organize eden şirket de ucundan para kazanacak tabii ki. Riski üstlendiği için. Yetmezse kendi sermayesinden de eklemeyi kabul ediyor aslında. Yani toplam diyelim 20 milyon para var havuzda yıl boyunca. Ama 30 milyon liralık kazalar olmuş, yangınlar olmuş. Savaş şartları içinde sürü zararlar olmuş. 10 milyon eksik var. 10 milyon eksiği de o sigorta şirketi kefil oluyor aslında havuza. Sizin havuzunuza e, arabanızı kasko yaptırdığınız o havuza e, sigorta şirketi e, kefil olarak ben diyor bunu gerektiğinde yetmeyeni kendi öz sermayemden diyor. Kendi paramdan eksikliği gidereceğim diye taahhütte de bulunuyor ayrıca. Havuzdaki para yeterli olmazsa. E, bu da e, parayla kefalete de giriyor biraz. Yani kefil olunca oradan kara hak kazanıyor yani bir bakıma. Para artarsa havuzdan oradan şirket karını alıyor. Çok fazla da kar edemiyorlar çünkü rekabet var. Çok sayıda sigorta şirketi birbirine rakip çalıştıkları için işte biraz önce 800 lira kasko. 40 bin liralık arabayı 8 bin lira kasko yapılıyor mesela. Niye 100, bin, bin, bin, 1800 lira değil, 2000 lira değil, 3000 lira değil de 800 lira? Çünkü başkaları daha ucuz yapıyor. 700 lira yapan var, 900 yapan var. Yerine göre birbirine yakın bunların rakamları. Dolayısıyla çok e, yüksek e, söylediği zaman müşteri kaybediyor. Müşteri kaybetmemek için de rakamları makul tutuyorlar, düşük tutuyorlar yani. Ve sonunda e, sürücülerin lehine olacak, araba sahiplerinin lehine olacak şekilde rekabet fiyatları meydana geliyor. O yüzden kısaca bu konunun da ele alınan günümüzde, ee, üzerine çalışılıyor bilindiği gibi. Bize çok yakın sigorta oluşumları da var. Marezya'da bu sonuçlanmış. Orada 15-20 tecrübe var. İleride ümit ediyoruz. Çok daha makul olan, e, düzgün çalışan sigorta şirketleri meydana gelecek Başka bir kardeşimiz alışveriş yapılmadığı halde esnaf kredi kartını kullanarak sıkıntısını gideriyor. Caiz midir demiş. Hayır caiz değildir kesinlikle alışveriş yapılmadan kredi kartından para çekilirse bu bir e, faizli kredi çekimidir. Veya mal satmış gibi göstererek yani doğrudan doğruya hiç mal satmadığı halde satmış gibi göstererek bir kimse kredi kartı poz cihazı yoluyla nakit para çekerse gidip banka gişesinden faizi çektiği krediden farkı olmaz. Neden? Mal yok orta yerde. Hayali güya var görünüyor. Yani fatura kesilmiş. Bu ya 10 bin liralık mobilya satmış gibi gösteriyor. Satıldığı falan yok. Sırf 10 bin lira ertesi gün parayı çekebilmek için. Mesela ertesi gün 10 bin lira e, yerine tabii ki de onu 9.200 lira olarak çekecek. Taksitli e, kredi kartına bastıysa esnaf. Ertesi gün o 9.200 lirayı çekebilmek için bir gün önce e, mal satmış gösteriyor hiç satış olmadığı halde e, fatura fiş de kesmiş oluyor ama hayali kesiliyor bunlar. Ve 9200 liraya çekiyor ertesi gün bankadan. Borcu varsa borcunu yatırıyor mesela. Ondan sonra bunu 12 ay taksit yaptıysa 12 ayda ödeyecek 10 bin lirayı diyelim. Ama 800 lira fazlası ödeyecek tabii ki. Faizi kredi çekti bakınız. 800, e, 9200 lira çekti 10 bin lira olarak geri ödeyecek. Faizli kredi kullandı yani. Yani bu nakit çekimleri üzerinde dikkatli olman gerekir. Bunun tamamen bankanın gişesine gidip alınan faizli kreden hiç farkı yok. Başka bir kardeşimiz hocamdır İnsanlar insanlar katılım bankaları içinde normal faizli banka ile aynı çizgide diyorlar. Örneğin kredi kartı kullanıp eğer zamanında yatırmazsak parasını aynı diğer bankalar gibi faiz geldiğini söylüyorlar. Nasıl bir yorum yapılabilir demişim. Şimdi tabi faizsiz bankalar da kredi kartı malum veriyorlar. Poz cihazı da kullandırıyorlar. Esnafa veriyorlar. Şimdi bunu kullanırken e, tabi ki e, gününde ödemek lazım. Biz de şöyle diyelim. Biz 6 e, ay vadeli 3 bin liralık mobilyayı aldık. Kredi kartını çektik. Düğün yapmak için e, böyle bir mobilya almıştık. Fakat düğün masrafları falan derken fazla borçlandık. Aydan aya biner lira 6 şey, ayda beşer yüz lira daha doğrusu beş yüz beş yüz ödememiz gerekirken bunu ödemedik. 6 ay geçmiş. Hiç ödeme yapmamışız. Yapamamışız mesela. Birikmiş hepsi. Cezal duruma düşmüşsüz belli. 6 ayın sonunda e, hepsi toplanmış. Bu sefer eee 3000 lira yerine 600 lira olmuş. 600 lira ilave yapılmış. Temerrüt faiz dedikleri bankaların. Ama finans kurumları ceza şart diyorlar buna. Onlar da bir ilave yapmış. Şimdi bunun durumu nedir? Şimdi bir defa buna sebep olan bizim kendimiz. Neden? Çünkü alta hiç para ödemedik. Ee, faizsiz bankanın kredi kartı borcunu hiç ödemedik. Birikti bunlar cezalı olarak. 600 lira üzerine ekleme yapıldı mesela. Faizli bankaya gitseniz orada da ona benzer temelit faizi eklenecekti. Birbirine yakın rakamlar diyelim örnek olarak. Şimdi faizsiz bankalarda şöyle bir hesaplama yapılıyor. 600 lira örneğini verdik. 6 ay süreyle %4-5 oranlarından enflasyon var. Paranın diğer kaybı var yani. Şimdi bu 3000 liranın zamanında anlamamız sebebiyle bir diğer kaybı ekleme hakkı var bir bankanın, faizsiz bankanın. Ondan sonra protosta masrafları bir takım hukuk müşavirinin takibi falan sebebiyle masraflar, dosya masrafları yapılmışsa bunlar ekleme hakkı oluyor. Sonunda sadece bunları eklerse rakam düşük kalınca caydırıcı da olmuyor. Buna bir cezai şart eklemek gerekir ki müşteri parayı zamanında ödesin. Eğer çok az bir şey eklenirse Faizli bankaların kredi kartı borçları ödeniyor, bizimkiler ödenmiyor diyor faizsiz bankalar. O zaman temerit faizlerine yakın cezai şart olarak bir ilave yapılmalı ki caydırıcı olsun, bizim borçlarımız da ödensin diye değerlendiriyorlar. Biz o zaman şöyle bir değerlendirme yapılmıştı, iki şıklı. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de malum Nesadullah ve İnken Zuhusret'in Fenatü'yle Mesir'e ayet-i eğer borçlu darlık içindeyse ona süre tanımak lazımdır buyruluyor. İlave falan yapmadan bir zaman tanımak lazım. Biz diyoruz eğer borçlu, e, muasir borçluysa, dara, dara düşen, samimi olarak borcunu ödemek istediği halde işleri bozulduğu için, dolandırıldığı için, yangın, sel felaketi gibi bir felakete uğradığı için neyse e, borcunu ödemeyi çok arzu ettiği halde e, aciz duruma düştüyse dara sıkıntıya düştüyse buna diyoruz süre tanınsın bir şey eklenmesin. Yardım edilsin yani. İkincisi musir hali vakti yerinde olan borç. Buna acınmaz tabi ki. Hali vakti yerinde olduğu halde arabası var, mağazasına mallar var depolarında mallar ama ihmalci. Borcunu ödemiyor yani. Eğer böyle olduğu belliyse o zaman ona acınmaz. İcra yolu da üzerine gidir. Buna rağmen alınamamış, gecikmişse bütün bu gecikme farkları eklenir. Alındığı zaman diyoruz, bütün bu masraflar e, hukuk müşavirliğinin masrafları, enflasyon dediğimiz paranın diğer kaybı falan düşüldükten sonra artarsa artan hayır havuzuna aktarılmalı, aktarılmalı diyoruz. Biraz önce verdiğimiz örnekte 3000 lira için e, diyelim 400 lira eklendi mesela. 3400 lira olarak size rakam gelmiş. Toplam 400 lira ilave yapılmış mesela. Şimdi bu 400 lira ilavenin diyelim 300 lirası paranın değer kaybı ondan sonra icra masrafları protosta masrafı ve diğer hukuk müşavirinin masrafı olduğunu kabul edelim. 100 lira fazlalık var. Bu 100 lira fazlalığı diyoruz havuza hiç karıştırmadan reel faize girdiği için bunu ...hayır havuzuna aktarılsın... ...işte öğrencilere burs olarak... ...mesela kuvvet finans, çeşme gibi şeyler yaptırıyor... ...bu gibi fazlalıklar için... ...diğerleri öğrencilere burs olarak dağıtanlar var... ...veya hayır için... ...fakir ailelere... ...hayır amacıyla dağıtılmak üzere... ...fazlalığın hayır havuzuna... Dağıtı, ayrı, ...aktarılması yoluna gidiliyor... ...şu anda... ...doğrusu bizim bilgimiz dahilinde olan... ...kısım... ...bu fazlalık kısmı bizi çok ilgilendiriyor... ...bir öncesindeki paranın diğer kaybı ve diğer fiilen yapılan masraflara borçlu sebep olduğu için onun söz söyleme hakkı yok. Bu fazlalığı göze ala, alamayan zamanında ödeyecek. Ödeyemeyecekse kredi kartını kullanmayacak. Bir defa bu önemli bir hadise. Onun için kredi kartını kullanan kişi kendisi buna sebep olmuş oluyor. Ee, sebep olduğu zararlara da katlanması tabi ki imanı da gerekebiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam aramızda akitleştik diyor. Karşımızdaki zamanında ödeme sene yapacağız. Şimdi tabi e, akitleştik derken bütün bu senetler, çekler falan hep akitleşme oluyor. Yani bizim bir mal alıyoruz. Üç ay sonra bunu ödemek üzere bin lirayı borçlandık diyelim. Üç ay sonra imza attık. Bir akit yaptık yani. Mal aldık. Onun bedelini üç ay sonra ödeyeceğiz bin lirayı. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki bildiğimiz gibi Müddein ayetinde yazıya bağlanması istenen bir konum. Muhakkak senet çek veya en azından bir ana deftere bunu yazıp imzalamak gerekiyor. Yazı yazınız yazıya bağlayınız diye ayet-i kerimede emir sigası var. Daha ciddi ise ipotek buna ekleniyor. Araba alım satımıysa arabaya ipotek koymak gibi. Daha da önemli bir alışverişse iki tane şahit ilave edilmesi gerekiyor yani satıcı alıcı acaba baskı altında mıdır irade beyanında sakatlık var mıdır acaba tehdit yoluyla imzalatılmış olmasın falan diye iki tane de şahidin bulunması Kur'an-ı Kerim'de istenmiş yani üç şıklı müdayene ayetinde Bakara suresindeki en uzun ayet olan bir sayfalık ayette bunlar yer almış şimdi dolayısıyla elimizde tabii ki böyle bir sözleşme akit daha doğrusu sebebiyle bir senet çek karşı tarafın elinde var ve bu daha doğrusu bizim elimizde var alacaklı sıfatıyla. Karşıları bunu ödemedi. Ödemeyen kişi gerçekten imkanları yerinde olduğu halde ödemiyorsa onun üzerine zorla giderek icra yoluyla alma hakkımız var bir defa. Arabası varsa arabasına el koyarız. Depolarında malı varsa malı el konabilir. İcra yoluyla satılır. Alacağımızı alırız. Eğer darlık içindeyse işte o zaman kolayını göstermek yoluna gidiliyor. İşte mesela deprem felaketi pazarında oldu. O zaman bize de çok soranlar oldu. Hocam dediler oradan alacağımız var. 50 bin lira, 80 bin lira. Ama karşılara batmış. Evi yıkılmış. Mağaza çökmüş. Yangın çıkmış bu arada. Mallar yanmış falan neyse. Aile de, aile efradı da vefat etmiş. Aile kardeşlerinden, ne çocuklarından bir ikisi var. Diğerleri vefat etmiş durumda mesela. Ne yapalım diye. Biz dedik onları mosir borçlu sayarak yani darda olan borçlu sayarak ona göre şeyinizi alın yani bu nafile sadaka olarak çok değerli bir sadaka olur. Sil vermeniz de güzel olur. Tabi zekatınıza saymak 3 mezhebe göre uygun olmaz ama çok değerli bir sadaka olur. Silmeniz yoluyla bunu yani onları boştan kurtarabilirsiniz dedik. Yani buna benzer uygulamalar elimizde senet de olsa, çek de olsa imzalı belgeler de olsa karşı taraf muusir durumdaysa ciddi anlamda dara düştüyse ona süre tanınması Kur'an-ı Kerim'de istenmiş bu sürede e, tanınsa, uzun süre bunu ödeyemeyecek durumda olduğu belliyse, e, bunun silin vermesi, silerek e, ibra edilmesi Kuran-ı Kerim'de istenmiş, tavsiye edilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kredi kartı çekimleri sonunda banka puanlar veriyor. Bu puanların toplanması neticesinde bir süre sonra bu puanları kullanıyoruz. Puanların kullanılması caiz midir? Bankanın karşılıksız verdiğini düşünerek kullanmakta kararsız kalıyoruz. Ne yapmalıyız? Demiş. Şimdi bu puanlar malum şöyle oluyor. Mesela gittiğiniz arabanıza bir benzin doldurtun. Depoyu 200 lira tuttun. 200 liraya diyelim 8 veya 10 lira bir puan geçiyor benzinlik yönetimi. Sizin kartınıza kendiliğinden 10 lira puan ekledi diyelim 10 liralık. 3-4 defa o benzinlikten benzin alınca 10'a liradan 40 lira birikmiş durumda mesela. Puan olarak 40 lira birikmiş durumda. Kısaca başka bir zamanda uğrayınca o benzinle 40 liralık bedava benzin alabiliyorsunuz. Bunun anlamı ne oluyor? O benzinlik teşkilatı bankalı işbirliği yapmış durumda tabii ki sizin alışverişinizde verişinizi devam ettirebilmeniz için sizin müşterinizi devam ettirebilmek için sizi kendine bağlamak istiyor. Reklam fasına girdiği belli yani. Her zaman gelin bizden benzin alın demek istiyor. Biz kazanalım yani ama size de kazandıralım. İşte şu kadar indirim yapalım anlamına geliyor. %5, 100 lirada 5 lira oluyor tabii ki. 200 lirada 10 lira puan kaydedince bunu para olarak size vermiyor ama mal olarak benzin olarak veriyor yani ister başka zamanda 200 lira alınca 100, 160 lira ödersiniz 40 lira eksik ödersiniz veya 40 liralık benzin ayrıca bedava size vermiş olur bunun faizle alakası yok dikkat edilirse yani alışveriş yapıyoruz alışveriş bitiyor karşı taraf memnun kaldığı için bize bir bağışta bulunuyor hediye veriyor daha doğrusu Hani promosyon denmiş buna dikkat. Veya puan daha doğrusu. Memurların ne promosyon buna puan falan deniyor. Çeşitli isimler kullanılıyor yani ama faiz denemiyor. Çünkü faize benzemiyor. Yani alınabilir. Bunun faizle alakası söz konusu değil. Başka bir kardeşimiz, hocam devlet bankalarından teşvik kredisi adı altında kredi veriliyor. Bunu kullanabilir miyiz demiş. Faizin altında teşvik kredisi. İşte burada durum değişiyor biraz. Şimdi teşvik kredisi dendiği zaman bunu sadece devlet bankalarına verebilir malum. Ziraat Bankası, Halk Bank gibi veya Vakıflar Bankası gibi. Ee, bu da %5-6-7'ye kadar belki akla girebilir. Bazen sıfır faize verilenler var malum. Kime veriliyor bunlar? Hayvancılık sektörüne mesela. ihracat yapanlara, tarım kesimine. Ondan yeni iş yeri açacak olanlara, iş açılsın. İstidam alanları büyüsün. İşte, e, dolayısıyla bu yolla işsizlik azalsın anlamında. Bu gibi yerlere veriliyor genelde e, bu krediler. ve Dolayısıyla bunu alanlar o belirlenen yerlerde kullanmak şartıyla diyoruz. Yani Hayvancılık için alan o alanda kullanmalıdır. Onu götürüp başka yere, tekstil fabrikasına makine alamaz o paralarla. Ondan sonra tarım kesimi için alan o alanda kullanmalı. Ee, i̇hracat amacıyla alınan bak kredileri eğer teşvik kredisi kapsamına giriyorsa ki öyledir çoğu bunu da ihracat mallarını üretmede, satın almada, paketlemede hazırlık aşamasında kullanmalıdır. Kısaca hangi amaçla alındıysa o amaçta kullanılmak kaydıyla teşvik kredisi alınabilir diyoruz. Ve enflasyonun altında olduğu için de Reel faize girmediği teşvik kredilerinin söz konusudur. Onun için memleketimizde birerli teşvik kredileri var aslında. Ee, devlet bankalarının verdiği. Bunlardan İslami kesimde istifade edebilir. Yeter ki yıllık hesap yaptığımız zaman yüzde altı yediyi geçmesin. Eğer yüz bin lirada yüz beş, yüz altı bin, yüz yedi bin lirayı aşarsa, yüz dokuz, yüz on bin lira, yüz on iki bin lira gibi olursa o zaman faize giriyor tabii ki. ...en fazla %6-7'ye kadar olabilir. Bu orandaki... ...adı faiz bile olsa... E, ...paranın değer kaybını... ...aşmadığı ya da geçmediği için... ...Bunun İmam Ebu Yusuf'un... ...iştihadına göre... ...o felseşli paralar... ...uygulamasına kıyas ederek... ...kağıt para sisteminde tefettüfe... ...ölçülerine göre... ...enflasyon oranına kadar... E, ...olan e, krediler kullanılabilir. Neden? Çünkü bunları... E, ticari amaçlı faizli kredi, e, bankaların vermesi imkan ve ihtimal yok. Yani bunu şahıs bankaları mümkünleri veremez. Verirse zarar eder. Neden? Çünkü havuza para yatıranların bir faiz beklentisi var. Kendisi bunları kullandırırken o faizin üzerinde kendisine ilave yapmalı ki faizli bankalar kazanç elde edebilsin. Bir sürü personel masraflar ayrıca var. Yüzde bir, bir buçuk dolaylarında Bankaların personel masrafları oluyor, personelin maaşı bulunduğu kira, belki bir kira, kiraların evlerin bulunduğu yerlerin bakımı, iş yerlerinin, banka şubelerinin kira bedelleri falan düşünüldüğü zaman, bütün bu masraflarla birlikte, re, enflasyonun üzerinde faizle dağıtabilmeli ki bu parayı gelir elde edebilsin. Aksiyada zarar, zarar eder, zarar edince de. ...bunlar böyle bir işe girmezler. Hayır için böyle bir düşük faizli... ...ya da sıfır faizli kredi veremezler ama... ...devlet bankaları verebilir. Zarına da olsa... ...vatandaşın menfaatini düşünerek... ...ülkenin kalkınmasını dikkate alarak... ...veya ihracat gelişsin, döviz girişi olsun... ...ya da hayvancılık alanı gelişsin... ...et fiyatları ucuzasın mesela. 35-40-45 liralardan... ...işte 20-25 liraya... ...et fiyatları düşsün diye... Ee, hayvancılığı teşvik amacıyla devlet zararına da olsa e, düşük faizlere kredi veriyor. Bazen faiz bir yana bağış yaptıkları bile oluyor. Yeni iş kuranlara falan. Hiç geri almamak üzere kredi verdiği de oluyor devletin bildiğimiz gibi. Bu bir teşvik e, kredisi olayıdır. Enflasyonun altında olmak şartıyla alınabilir. Sıfır faizle falansa zaten rahatlıkla alınabilir, kullanılır diyoruz. Başka bir kardeşimiz Müslümanların başında bu kadar maddi ve manevi gayelerin dolaştığı bir asırda mümine düşen vazife kırkta bir oranında mı zekat vermelidir? Özel bankaların İslami bankalarla arasındaki fark nedir? İkisi de aynı yere bağlı değil mi? diye sormuş. bir kardeşimiz. Şimdi e, dolayısıyla zekatın Tam 40'ta bir verilmesi, gerçekleşilmesi bu da yeter artar. Yani bugün büyük sanayi kuruluşlarının, mesela süpermarketler zincirinin sabit sermayesi çok düşük. %3, 5'i, 7'yi geçmez mesela. Bir binası var süpermarketin içinde mal dolu mesela. Bütün o ticaret malları %2,5 zekata tabi. %80, 90 döner sermaye halinde mal varlığı var süpermarketler zincirlerinin. İçindeki malların tamamını yüzde iki buçuk zekat. Kırkta bir yani zekat olarak verildiği zaman yükün tutar. Bütün müteahhitlerin mal varlıkları herkese. Yüzde iki buçuk zekata tabi. Şimdi bu kırkta bir düzenli olarak verilebilse bu da fakirlik problemini aşmada önemli bir etken olabilir. Allah Resulü döneminde bu ölçülerde alındı, fazla alınmadı. Valilere, Peygamberimizin Muazmin cebine söylediği de bu. buır'kta yüzdeki buçuk Ticaret mallarından altın ve Gümüşten paradan hayvanlardan işte nisap miktarları belirlendi 40 40'ta bir 120'ye kadar bir adet koyun 120 yi aşarsa 200'e kadar iki koyun 200'den sonra 100 yüz gidiyor mesela sürülerden alınan zekat miktarı öyle sığır cins hayvanlarda ır'kla başlıyor devede o 5 deveden sonra başlıyor falan ölçüler konmuş Tarım ürünlerinde öşür dediğimiz e, sulama yapılan yerlerde 5'te 1 sulama yapılmayan yerlerde 10/1 olmak üzere yüzde 10 yüzde 5 e, olmak üzere tarım ürünlerinden de fakirin hakkı alınıyor, fakirlere dağıtılıyor mesela Allah Resulü döneminde hurmadan, buğdaydan diğer ürünlerden alınıp depolanıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şimdi dolayısıyla bu 40'ta 1 olarak tam uygulansa bir ara zekatle ilgili bir çalışma yapılmıştı. Bir konferans dolayısıyla, sempozyum dolayısıyla. Oradaki rakamlara göre 6-7 yıl içinde fakirlik problemini kökten halledecek güçte zekat kaynağı olduğunu hesaplayan meslektaşlarımız olmuştu. Yani Türkiye'de zekat tam uygulansa zenginler %2,5 üzerinden veya diğer tarım ürünlerini öşür olarak tam olarak verseler, 5-6 yılı, 7 yılı bulmadan ülkedeki bütün fakir kesimler düzenli şekilde desteklendiği zaman fakirlik problemi kontrol altına alınır diye bir hesaplar çıkmıştı hatırlımda kaldığına göre. Bunu Malezya bir ölçüde halletmiş durumda. Zekatı devletleriyle toplamak, fakirlere düzenli dağıtmak üzere Malezya, mesela yüzde İki buçuğunu, şey, zekatın yarısını daha doğrusu, toplanan zekatın yarısını böl mahallinde bırakıyor Malezya. Bursa'dan toplanan zekatın yarısını Bursa'da bırakıyor. Bursa'nın köylerinde toplanan, o köyde bırakıyor yarısını. Yarısı merkeze alınıyor diyelim Ankara'ya, Malezya'da merkeze alınıyor. Merkezdeki zekat fonundan yıl boyunca bütün öğrencilere burs mesela, ayrım yapmadan. O şeyden, fondan dağıtabiliyorsunuz. Ülke çapında fakir yerlere topluca ödemeler, sel felaketi, deprem bir şey yaşandı ülke içinde diyelim sıkıntıya düşenler var. Hemen zekat fonundan destek sağlayabiliyorsunuz. Zekatın harcama yapılabileceği yerler çıktıkça ülke bazında Maliye Bakanlığı zekat fonu eliyle o problemleri hemen anında çözebiliyorsunuz o mali kaynakla. Malezya'da bunu bu şekilde yerleştirdiler. Yani yarısını da mahalinde bırakıyorlar. Oranın gönüllü kuruluşları genelde cami imamlarıymış. Ve gönüllü kuruluş komisyonları oluşturmuşlar cami nezdinde. Onların eliyle mahallelerde, köylerde fakirlere dağıtılmış, ulaştırılmış oluyor mesela. Şimdi buna benzer e, ciddi olarak zekat konusuna eğilirse 40'ta bir de yeterli olur. Öşür yeterli olur. Hayvanlardan alınacak zekat fakirlerin problemlerini çözmede yeterli olabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz niyeti halis ve borçlanıyor. Sıkıntılardan dolayı ödemelerini yapamıyor. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir? Bu durumu borçlulara ve ilişkilere e, sınav e, diye diyemeyiz sanırım diye sormuş bir kardeşimiz. Yani kısaca borçlanırken de aslında e, halis niyetle borçlanırsa bir kimse Allah yardımcısı olur diyor. Peygamberi bir hadis şerifinde bir kimse diyor planlı programı borçlansa. Allah diyor yardımcısı olur ödemeye muvaffak olur genellikle ödemeye muvaffak olur neden planlı program borçlanmış Nasıl ödeyeceğini önceden düşünmüş ona göre imza atmış borçlanmış kararlı hareket edince Allah yanında olur Fakat eğer iyi niyetle borçlanmadıysa plansız programsız giriş güzel borçlandıysa Allah yardımcısı olmaz diyor ödemeye muvaffak olamaz Şimdi böyle bir kimse buyuruyor peygamberimiz, borçlanmış, etmiş, uzun yıllara yayılan borcu var. Hasbelkader borcunu ödeyemeden de vefat etmiş. Sırf borcunu ödemek niyetiyle azimli olarak borçlandıysa Allah onu diyor borç yükünden kurtarır, alacaklarına gerekli nimetleri verip onları memnun eder. Eğer kötü niyetle borçlandıysa ve öldüyse, arkada malı da yoksa borçları karşılayacak, bu defa kıyamet gününde alacaklara karşı karşıya gelir. Cenabı Hak diyor, onun elinden tutmaz çünkü borçlanması kötü niyetliydi. Zaten ödeme niyeti yoktu. Bu arada zaten ödeyemeden de vefat etti. Arkada malı da yok ödeme borçları ödeyecek yoksa yani ahiret borç borç ahirete kalır ve alacaklar da orada onun yakasını bırakmazlar buyruluyor. Yani dolayısıyla buna benzer konularda tedbirli olmak en güzelidir. Ee, ama buna rağmen testikler olursa elbet bu imtihan olarak da değerlendirilebilir. O zaman hıssım akrabanın da yardımcı olarak böyle bir borcu kapatması e, akrabaların yardımcı olarak onun elinden tutması da gerekir. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.